1220, numaralı konu, Hazreti Peygamber ile eşabının mescidlerde kılıcı kınından çekmeyi hoş görmemeleri. Evet, Hazreti Peygamber birkaç kişinin mezclde birbirlerine kınından çıkarılmış bir kılıcı alıp verdiklerini gördü ve böyle yapana Allah lanet etsin. Ben sizi bundan ne etmedim mi? Kılıcını kınından çeken herhangi biriniz, onu arkadaşına vermek istediğinde önce onu kınına soksun, sonra da arkadaşının eline versin, buyurdu.